Evet bu hafta yine e, aslında bir dönem e, ısıtılıp ısıtılıp ondan sonra geri e, çekiliyormuş gibi yapıp Sonra tekrardan e, yeni bir hamleyle daha güçlü bir hamleyle tekrar saldırıya, saldırıya geçilen e, bir konuyu konuşacağız Bu zeytincilik e, yasası e, 6 kez daha önce değiştirildi e, 7. Değiştirilmesi gündeme geldi Evet Hı -hı. daha doğrusu diyelim 7. kez değiştirilmesi gündemde daha önce e, Mecliste aslında bütün partilerin oylarıyla reddedilmişti. Fakat OHAL dönemi öncesinde gündeme gelmişti. OHAL döneminde tekrar gündeme geldi bu yasanın değişikliği ve aslında belki biraz da siyaset gündeminin yoğunluğundan sıra gelmemişti. Fakat son günlerde tekrardan zeytinciliğin idam fermanı olarak... Kabul edilen zeytincilik yasasının 20. maddesinin Değiştirilmesi meselesi Şimdi hatta bir konuğumuz var Gıda mühendisi Akademisyen Bülent Şık hatta ee, günaydın günaydın, günaydın, Bülent. günaydın merhaba iyi yayınlar diliyorum İyi günler. yayınlar hepimize Evet yani e, aslında ben Çok fazla bir şey söylemek istemedim Ki e, Bülent Şık'tan dinleyelim e, Aslında ne olmuştu Bugüne kadar zeytincilik yasası e, Ne gibi süreçler Ne gibi evreler geçirdi ve Şu anda ne oluyor Onu bize e, aktarmanı isteyelim hı hı, Tamam teşekkürler sizin de ee, söylediğimiz gibi ısıtılık ısıtılık önümüze getirilen bir değişiklik bu. 7. Ee, yedi, bitti 8'e döndü yanlış hatırlamıyorsam sayısını <gülüyor> unuttum artık. Evet. Şöyle tabii bir ayrım var. Bundan önce yapılan değişiklikler daha doğrusu daha önceki öneriler değişiklik önerilerinin içinde yer alan bütün bu hükümler şu anki yasa tasarısının içerisinde var. Dolayısıyla... Şu anki en son yasa tasarısı üzerindeki hükümler üzerinden gitmek, yani yapılması, istenen değişiklikleri konuşmak. Daha önce de ne yapıldı sorusuna yanıt verecek. Hı hı. Bir kere bir şöyle bir ayrım yapmak lazım. Daha önceki değişiklik önerileri hep yönetmelik değişiklikleriydi. Ve yönetmelik değişiklikleriyle mücadele etmek daha kolay. Evet. Değişmesin mücadelesi vermek. Bakanlıklar çıkarıyor biliyorsunuz yönetmelikleri evet. Ama bu sefer önümüze gelen şey Bir yasa bir Torba yasanın içerisine sıkıştırılmış Bir yasa değişikliği Ve bir önceki yani şu an yürürlükte olan 3573 sayılı zeytincilik yasasını Bütün öyle ortadan kaldırıyor Önemli bir yasa Çok uzun yıllardır ülkemizde Yürürlükte olan bir yasa Neden bu kadar önemli yasa. Bülent? Ee, Şimdi Neden önemli? Önemli noktalar isterseniz şöyle yapalım. Mevcut yasa da neler yani neler değiştirildi onun üzerinden anlatmak, madde evet. madde anlatmak daha evet. kolay olacak. Ama ona geçmeden önce hani şunu belki vurgulamak önemli. Ülkemiz zeytin ağacı varlığı açısından dünyada ikinci sırada bir ülke. Yani çok doğal popülasyonu zeytinin, ülke toprakları Mezopotamya yani bu coğrafya önemli. Zeytin ana vatanı burası. Çok uzun yıllardır da Bin yıllardır insanla zeytin arasındaki ilişki Kültürel bir unsuz Taşıyor ayrıca yeme içmenin dışında Hani şeyi söylemek isterim aslında Değişikliğe geçmeden önce Mesela Homeros'un Bilal Odisey Destanı'nda Yazarı Homeros'u Şöyle bir anekdot vardır Anlatılır o çok yorulmuştur Bu tege, tege kıyılarını Zeytinlikleri gezerken bir zeytin ağacının altına oturur ve denir ki işte Zeytin ağacı ona dedi ki diye başlaştı. Işte, ben herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce buradaydın. Sen gittikten sonra da burada olacağım. Şimdi e, vaktimiz kalırsa sonlara doğru bir şey anlatacağım ben bitki biyolojisiyle ilgili. Lütfen bu, çok şansınız. O, o kadar güçlü bir ifade ki bu. Ee, bu hmm. destanda geçen ifade olağanüstü önemli. Evet. Ve şu an hani bizim bitki nara biyolojisi dediğimiz bir alanda derlediğimiz bilgiler de tam da buna işaret ediyor. Şimdi ona gelmeden önce tabii yasayı konuşmak e, önemli, yasa değişikliğini. E, bu yasa değişikliği e, neleri değiştirecek, ne gibi tahribata yol açacak hükümler içeriyor? Madde madde, onun üzerinden gidelim. Evet. E, bir kere e, en önemli şeyden bir tanesi, hükümlerden bir tanesi, bu getirilmek istenen yasa değişikliğinde sonun başına 15 ağaç bulunmayan yerler, yani bir dönemde 15 ağaçtan az sayıda zeytin ağacı varsa, buralar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek deniyor. Bu kritik, şu açıdan kritik, tüm dünyada yani beslenmenin, gıda güvencesinin temelini küçük çiftçiler de aile çiftçileri oluşturur. Ülkemizde Akdeniz'e gelen Marmara bölgesindeki zeytinlik alanlar çoktur ve bu bölgedeki zeytinliklerin çok büyük bir kısmı küçük aile işletmeleri, küçük çiftçilik, aile çiftçiliği dediğimiz insanların elindedir. Bu insanlara Mevcut yasa, yani şu an yürürlükten kaldırılması istenen yasa e, çeşitli destekler sağlıyordu. E, bu 10 15 arasında zeytin ağacınız varsa size e, her yıl belli teşvikler veriyordu. E, bir takım e, maddi destekler sağlıyordu. Tabi şimdi 15 ağaç bulunmayan yerler zeytinlik değil dediğiniz anda bir kere bu desteği ortadan kaldırmış oluyorsunuz. E, birincisi bu, zarar bu. E, küçük çiftçilere verilecek bir maddi zarar bu. Dolayısıyla... Bu bölgedeki zeytinliklerin işte bakımı, onarımı, yetiştirilmesi pek çok şey sıkıntıya uğrayacak, problem olacak. Bir de tabii o bölge bir dönüm, iki dönüm yeriniz var. İçinde 12 tane zeytin ağacı var diyelim, somut konuşalım. Orası zeytinlik olmadığı için orayı istediğiniz gibi inşaat, yatırımı, imar neyse artık her şeyi yapabilirsiniz anlamına geliyor. Bu, bu, bu ciddi bir zarar. Değişik. Yani, yani e, bu 15'ten az zeytin ağacı olan bir dönemde hemen imar izni vesaire başka bir yatırıma yönelmesini aslında teşvik eden e, bir evet e, yol açacaktır şey. kesin kesinlikle öyle dolayısıyla e, bu, bu küçük e, aile işletmeler veya küçük çeyizlen elinde bulunan yerler e, bir de biliyoruz hani bu Büyükşehir Yasası'yla birlikte kırk kent ayrımı kaldırıldı. Hı hı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyelerinin imar ve planlama ile ilgili kent planlaması ile ilgili yetkileri olağanüstü boyutlarda. Hı. Bunun yaratacağı tahribat sadece bu hükmün bile değişmesi çok ciddi tahribat yaratacaktır. İşte inşaat yatırımlarla yol anlamında. Daha kritik hüküm değişiklikler arasında yer alan bu zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az, ben direkt şeyi okuyayım, Hı -hı. o değişiklik önerisine iki satır, çok önemli çünkü o değişiklik. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışında zeytinliklerin gelişmesine mani olacak. kimyevi atık bırakan, yani kimyasal atık çıkaran, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal, sanayi işletmelerin yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır ifadesi var. Hmm. Şimdi burada yasa değişikliğinde şöyle bir öneri getirilmiş hemen. Bu cümlenin ardından ancak diye başlayan bir cümle var. Diyor ki alternatif alan bulunamaması. Hmm. Kurulun, burada kuruldan kastettiği Zeytin Kurulu basitçe. Bu kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yatırım yapılmasına izin verilebilir diyor. Yani basitleştirirsek herhangi bir zeytinlik sahasına şu anki mevcut yasa, yürürlükte olan yasa 3 kilometre mesafede herhangi bir enerji yatırımı, inşaat yatırımı, işte büyük yatırım, mega proje, çılgın proje, madencilik, mesela, onun, he, madencilik yapılmasına olanak tanımıyordu. Şimdi bu, bu ortadan kaldırılıyor. Tarım Bakanlığı'nın iznine bağlanmış, yani kamu yararı varsa, bakanlık bunun kamu yararı oluşturan bir proje olduğunu düşünüyorsa izin verir diyor. Dahası var, daha da kritik, daha Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu izin yetkisini valiliklere devredebilir deniliyor. Bu gerçekten son derece problemli. Çünkü bunu yaptığınız anda ildeki bürokratik yapıya böyle önemli bir konuda karar yetkisini devretmiş oluyorsunuz. Bu bürokratik yapı da işte bir kuruldan oluşuyor. O kurulun vereceği izne göre enerji, madencilik, petrol, doğalgaz, arama işte aklınıza gelecek her türlü yatırım faaliyetine e, kapı aralamış Yani kısacası Ankara'dan e, bu kararlar alınacak. E, merkezi sistemde, valiliklerde ona göre davranacak. Evet. Ben yasadan tam bunu algılayamadım yani mevcut yasa diyor ki yani diyor ki bu bu tarım bakanlığın iznine bağlıdır diyor sizin dediğiniz gibi hı hı. fakat hemen arkasında bir satır var bu bakanlık izin yetkisini valiliklere devredebilir diyor yani iş aslında Ankara'ya bile gitmeyecek yani yerelde valilikler oluşturulacak kurulun önerisine göre bu yatırım kararlarına ee, i̇zin hı hı. Verebilecek. Bu, Peki, bu, bu En önemli sorun Bu, bu bence evet, Ciddi bir sorun. Evet. Şimdi bu noktada aslında e, Bizim tabi e, Hafızalarımızda çok taze Bu Yırca köyünde Soma'da e, Kolin enerjinin bir gecede 6600 tane zeytin ağacını kesip Ondan sonra da a yanlış oldu deyip e, i̇zinlerin geri alınması ve tam da hasat zamanı kesilmesi bu gibi böyle çok e, yani insanın canını acıtan e, şeyler yaşadık biz zeytin meselesinde. Fakat öte Hı -hı. yandan son 15 yılda biz tabii böyle vakalar bunları yaşadık gördük tabii çok acı ama e, 98 milyon zeytin ağacı varlığı 15 yılda 172 milyon adede çıkmış. Yani neredeyse evet. iki katına varan bir e, zeytin ağacı Varlığına sahip olmuşuz ve aşağı yukarıda bir yani siz daha iyi biliyorsunuz tabii bir zeytin ağacının ürün vermesi ne kadardır büyümesi falan vesaire. Aslında orada iyiye giden bir şey yapılmış. Neden şimdi bundan geri dönüyoruz? Belki yani bunun açıklaması çok mantıklı bir açıklaması yok ama belki siz bununla ilgili bir şey söylemek istersiniz. Yani bu. Ayrı, ayrı, ayrı bir program olacak kadar önemli bir konu aslında sorduğunuz soru. Hızlıca şunları söyleyeyim. Hı hı. Bir kere oradaki e, teşviklerin ne kadar işe yaradığına ilişkin e, çok e, şüphelerim var benim. Bu ekilen dikilen ağaç sayısı gerçekten 170 milyon mudur? Ondan yana da e, kuşkularım var. Neden diyeceksiniz? Hı hı. E, 2015 Aralık'ta e, akımda kalan şeyi söyleyeyim. 2015 Aralık'ta toplam zeytinyağı üretim miktarımız. E, Açıklandı öncedendi ki 170 bin ton civarında pardon yanlış söylemiş olmayayım ee, rakamlar hakkında değil ama şöyle söyleyeyim bakanlık çıktı açıklama yaptı dedi ki 100 birim ürettik daha sonra bunu revize etti 83 birime düşürdü yani bu hesap hatası %15'lik 17'lik bir hesap hatası olmaz biz ne kadar zeytinyağı ya de bile bilmiyoruz hmm. yani bu ağaçlarla ilgili teşvikler yapıldı 10 ee, yola yakın bir süre teşvik edildi. Yurt ithal fidanlar getirildi. Fakat e, şu, şu tip sorunlar var yani zeytin ağacı ülkemizde onlarca çeşit zeytin ağacı var. Yani bir bitkinin e, iklim, toprak e, pek çok e, unsur vardır onun e, bir bölgede yetişmesini, çoğalmasını sağlayan canlıdır nihayetinde bitki dediğimiz şeyler, zeytin dediğimiz evet. şeyler, her şey. E, dolayısıyla e, mesela gemlik tipi e, zeytinlere çok teşvik verildi. Ve ülkenin büyük bir kısmına gemlik zeytini e, dikildi. Sonra tabii gemlik zeytini e, her yerde yetişmez. Dedim ya çeşitler var. Evet. E, ve önemli bir kısmının ben söküldüğünü düşünüyorum. Çünkü e, olmadı yani tutmadı. tutmadı. Benim duydum, sağdan duydum, okuduğum şeyler bunlar. Dolayısıyla gerçekten bir elimizdeki zeytin hmm. sayısı 170 milyon mudur? Evet. E, Bu aslında spekulatik bir rakam yani. K kesin. Ama dedim yani üretim rakamlarını bile bakanlık bir açıklıyor. İşte 100 ton diyor. Türkiye'ye gelen sonra son arayüzüne diyoruz 83 ton diyor. Ya yani şimdi böyle bir evet. yani saçmalık bu açıkçası öyle yani bu kadar tuhaflık hesap hataları olmaz. Onu bile doğru düzgün bilmiyorsak ağaç evet. sayısında ne kadar biliyoruz o onun üzerinde durmak lazım. Evet. Ama dediğiniz gibi bir artış vardır ve önemlidir Hı -hı. o artış ee, çok fazla miktarda ağaç dikilmiştir. Burada şöyle bir şey düzeltme yapmak gerekiyor ama çok önemli yani düzeltmediğimi sizi düzeltmiyorum yanlış olmasın. Kesinlikle. Dinleyicilere hani bir not vermek, not aktarmak önemli. Yani bir ağaç dikmekle bir bölgeyi bitki ortamını, vegetatif ortamı çoğaltmak aynı şeyler değil. Yani mesela ülkemizde de zaman zaman çıkıyor. İşte biz şu kadar 10-15 yıl içerisinde 3 milyar fidan diktik. Yani fidan dikmek, ağaç dikmek de bir bölgeyi ağaçlandırmak, e, bitkisel ortamı orada hakim kılmak ya da bitkisel ortamı canlandırmak birbirinden bambaşka şeyler. Dolayısıyla e, hani şeyi lütfen onu iyi bilelim hani ağaç dikmek, bir yere ağaç dikmek, peyzaj yapmaktır. Yani bu tarımdır. Tarım, peyzaj farklı şeydir. Ege'de, Marmara'da şu an yasayla değiştirilecek olan doğal bitki örtüsü, zeytinlikler bambaşka şeylerdir. Binlerce senede oluşmuş bir şeyle... Ee, elinizdeki iki dönüm yere 30 tane zeytin ağacı dikmeniz inanın yan yana getirilemez bu biyolojik olarak arada muazzam farklar vardır muazzam Tabii biz e, hani bunları ben sadece işaret etmiş olayım evet. ee, dolayısıyla siz o diktiğiniz 70 milyon 15 sene dediktiğiniz 70 milyon zeytin ağacını sökerseniz bu sene Seneye aynı e, alanlara 70 milyon ağaç daha dikersiniz o o başka bir şey. Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de doğal olarak serpilmiş, büyümüş binlerce senedir, belki on binlerce senedir oradaki jeostatik ortamı oluşturmuş zeytinliklerin tahrip edilmesi bambaşka meseledir. Çünkü olay sadece ağaç tahribi olmanın ötesine geçecek bir yasa değişikliği e, geçerse, e, sonuçta bitkisel hayat dediğimiz şey bu yani bu gezegendeki hayatın asli asli unsurudur, asli yapısıdır. Yaşadığımız gezegen bir bitki gezegenidir. Yani bu söylediğime bir açıklık getirmek için sadece bir şeye işaret edeceğim. Ee, e, gezegenin doğuşunu anlatan bir belgesel var. Ee, How to grow a Planet diye geçiyor. Bu, bu internette çok rahat izlenebilir, alt var, Türkçe'si var. Ee, ismi Gezegenin doğuşu. Tamamen bu bu 2-3 saatlik belgesel aslında. Daha daha ge, gezegenin Gezegenin doğuşu hı hı. diye çok hoş bir belgesel var. Hmm profesör Ian Stewart var. Çok iyi, iyi anlatır bu meseleleri. Orada birkaç saat içerisinde aslında yaşadığımız gezegenin nasıl bir bitki gezegeni olduğu çok çok güzel anlatılır. Bunu niye söylüyorum? Ya yani şundan ötürü. Biz bir hayatta kalmak için bir şeyler yapmak zorundayız. Yani belli teknikleri uygulamak, tarım yapmak bunlar bunlar mutlak zorunluluk. Bunları yapmamız gerekli. Fakat şeyleri hep gözden kaçırıyoruz. Özellikle şu an ülkemizdeki siyasal iktidar bu konuda gerçekten fecaat yani bence. Bu hayatın e, ilişkiselliği sadece e, insan toplumlarından bahsetmiyorum. Yani bitki sosyolojisi diye bir, bir branş vardır ve bir bölgedeki bitkisel hayat, hayvansal hayat, böcekler hepsi birbirine bağlantılı bir örüntü oluşturur. Siz orada zeytinlikleri ortadan kaldırdınız. Aslında oradaki hayatı çoraklaştırırsınız bir süre sonra. E şimdi şöyle düşünelim yani bu hayatın çoraklaşmasının zararı çok insan merkezci tırnak içinde söylüyorum. Bakarsak en büyük zararı yine o bölgedeki insanlara olacaktır. Evet. Ve ben bu yasa çıktığımda şöyle düşünüyorum. Başka yasalarla birlikte düşünüyorum. Mesela bu mermer ocakları, taş ocakları onların yarattığı ağır talimatlar var. Özellikle katran ormanlarında, Batı Akdeniz'de, Güney Akdeniz'deki o sedir ağacı, katran ağacı. Onların tahribatı olağanüstü. Evet. Yani bir ülke nasıl bu kadar kendi hayatta kalmasına zemin oluşturan fiziksel bitkisel ortam bu kadar kolay ortadan kaldırabiliyor. Yani bunu tabii anlayabiliyorum yani. Arka planda muazzam bir çıkar odakları var. Ama yani... Ama çok yani, kısa e... vadeli bir şey olduğu ortada yani bunu ilkokul çocuğuna anlatsanız daha anlayabileceği ya, bir... Anlamakla ilgili midir? Gerçekten neyse şimdi ben artık... E... Çok iyi kavrayıyorum ama bir yandan da hep şaşkınlık içinde kalıyorum. Ne, ne yapıyoruz yani şimdi sabahtan akşama sürekli vatan vatan vatan millet millet üzerimize sürekli bir takım şeyler söyleyen bir siyasal iktidar var. Ee, hani onların e, bakış açısından söylüyorum. Yani bir vatan dediğiniz şey sonuçta üzerinde yaşadığınız sınırlar belli bir coğrafyadır yani. Bu kadar basit fiziksel bir şeydir yani her şeyden arındırdığınızda bütün o süsünden. Milliyetçi söyleminden. Bir coğrafyadır yani bu coğrafyayı siz hayata elverişsiz hale getirecek işler yapıyorsanız pardon da yani o zaman ne yapıyorsunuz yani hangi vatandan bahsediyorsun sen diye evet. bu insanlara sormak lazım gerçekten ama yapılan da tam olarak bu yani. Hayata hmm. elverişsiz, yaşanmaz bir hale getiren bir siyasal iktidar var. Bir de şunu sen da bölgelerin... düşünülmüyor yani şimdi sağlıklı gıdaya erişim de büyük ölçüde tehlikeye giriyor. Evet yani zeytinlikler ilgili zeytinlik ...celik yasasıyla ilgili değişiklikleri konuşurken... ...işte küçük eşletmeciler şunu yapamayacak... ...zeytin üretimi azalacak diyoruz ama... ...bir de var olan... E, ...ve zeytin üretimi de tabii ki... ...devam edecek... E, ...ama yani nasıl etkilenecek... ...ve biz o zeytinleri yerken... ...ya da zeytinyağını yerken... ...gerçekten sağlıklı bir... ...gıdaya erişmiş olacak mıyız? Yani yan, her, yanı başında bir... ...sanayi tesisinin ya da madenin... ...yapıldığı bir alandan... Zeytin çıkılan yerde ama istemem zeytin yemek mesela. Evet. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani önemli bir şey söylüyorsunuz. Gıda üretim yapılan her alan bir kere toksik kimyasallar açısından bir risk içerir yani söylediğiniz şey. Illaki oradaki tesis işletme bir atık çıkaracaktır ve ülkemizdeki atık yönetimi konusu çok çok çok problemli bir konudur. Hiç dikkate alınmaz mevcut kamu idaresi tarafından. Hemen yani şimdi böyle somut şeyler üzerinden konuşmak gerekir. Mesela sularla ilgili 147 tane toksik kimyasal madde var. Mutlak surette izlenmesi gereken bu 147 tane toksik kimyasal madde bizim su yönetmenimizin içinde bile yok. Dolayısıyla hani şimdi hani mevcut durum zaten şu anki mevcut durumda bile bir ciddi sorumlar var. Bir de siz doğal ortamı yani bu işte zeytin zeytinlik alanları damadan edecek bir yasa değişikliği yapıyorsunuz. Neden? İşte... Enerji yatırımları, işletmeler, bu yatırımların kararının nasıl alındığını da biliyoruz. Mevcut o hal koşulları her türlü tartışmayı ortadan kaldırmış durumda. Çok problem ama bunlar hayati konular. Yani bir toplum bunları tartışmayacak, neyi tartışacak açıkçası? Ee, işte bilmiyorum yani. Dediğim evet. gibi gıda güvencesi e, açısından çok ciddi sorunlar olacak. Şüphesiz, evet. E, hem gıda güvenliği hem... E, güvenli gıda yani e, ikisi birbiriyle çok hı, e, karıştırılan hı, ama hı. ikisi birbiriyle son derece girift iki konu aslında evet, evet, e, yani evet. farklı anlamlar taşısa da e, bir de tabi aslında siz e, bütün bu meselenin e, doğayla insanla olan ilişkisini çok güzel anlattınız ama tabi işin bir de realitesi var yani Türkiye e, zeytincilik konusunda dünya ikincisi olmak hı hı. istiyor şimdi daha 6. Alt, 7. gibi sıralarda herhalde İtalya, İspanya, Tunus hı hı. gibi ülkeler çok daha önde dünya zeytinyağcılığı açısından şimdi tabi yani bunlar e, genel yönetenlerin ciddiyetsizliği açısından da çok önemli bir şey gösteriyor bize yani bir yandan orada böyle bir hedef koyuyorsunuz ekonomik anlamda ee, yani dünya çapında bir konuda bir yere oynuyorsunuz ve onu aslında tamamen e, alt edecek e, başka bir şeyle yok ediyorsunuz değil mi? Yani çok burada doğru, böyle bir e, senkronizasyon sorunu var aslında yani devleti yönetenlerin kendi içinde. Çok doğru. Yani e, ne, neye yol açacağını belki benzeri bir başka örnek üzerinden anlatmak mümkün bilmiyorum vaktimiz var mı? Ee, var ee, evet konuşabiliriz e, biraz. Şimdi. Son Kaç zamanlarda Tamam, hızlıca söyleyeyim. Tamam. Mesela ülkemiz mermer, mermer yatakları açısından, yani mermer madenciliği açısından dünyada e, en önemli mermer madenci Yani %40'ı ülkemizde dünyadaki mermer yataklarının çok önemli bir e, oran bu. Şimdi tabii e, ekonomik bir şey var yani. Yap, yapılıyor bu mermer tüketimi var, Hı -hı. üretiliyor, ihracat yapılıyor. Tamam bunlarla ilgili bir sorun yok. Bir, bir iktisadi faaliyet nihayetinde bu. E, nasıl yapıldığıyla ilgili sorun var. Mesela şöyle söyleyeyim. Mermer Ocakları'nın e, kurulduğu yerler, Antalya Odağı'nda söyleyeyim, yüzde sürekli tanık olup izlediğim bir olay olduğu için 25 yıldır. Ne kadar kıymetli sedir ağaç, sedir ormanları varsa, mermer ocakları orada. Şimdi, e, sedir ağacının yetişme Için ...ihtiyaç duyduğu toprak yapısı... E, ...kalkerli bir toplaktır. Yani... ...altında mermer yatağı varsa üzerinde... ...sidir ağacı vardır gibi hmm. basitleştirme yapabiliriz. Şimdi 30 metrelik, 40 metrelik... ...anıt ağaçlardan bahsediyoruz. Sadece dünyada... ...Türkiye'de var, Lübnan'da var. Neden gelip sedir ormanlarını önce... ...tamamen kesip ortadan kaldırıyorsunuz... ...binlerce ağacı kesiyorsunuz... ...altındaki mermeri çıkarıyorsunuz. Git kardeşim... ...ağacın olmadığı, toprağın olmadı bir yerde... ...bu işi yap, yapılmaz. Neden? Elektrik daha pahalı olur öyle bir yerde... Hmm. Su getirmek daha pahalı olur. Çünkü ormanlı olduğu yerde yeraltı taban suyuna ulaşmak daha kolaydır. Mermer madenciliği için çok yüksek miktarda su gereksinimi vardır. Sondajı açarsınız. Her türlü kesme işlemini çıkardığınız suyla yaparsınız. Suyu kirletir, ortalığa verirsiniz. Yani bu iş gerçekten basit böyle iktisadi sahiplerle yapılmıyor Türkiye'de. Türkiye'de tam bir tavancı zihniyet var. Evet. Yaptığı işin ötesini berisini düşünmeyen bir zihniyet var. Türkiye'de Orman yapısı olmayan, mermer çıkarabileceğiniz, toprağına zarar vermeden, düzgün bir şekilde bu işi yaptığınızda iş göreceğiniz pek çok yer var. Ama getiriyorsunuz Antalya'da en kıymetli seder ağacının olduğu yerde mermer aşağı izin veriyorsunuz. Kaç evet. tane? Sadece Antalya de 2.000 iki bin tane. Yani akıl almaz bir şey bu. Yani rasyonel bir şekilde açıklamak mümkün değil. Dolayısıyla evet. Yani benzeri bir şey Zeytin alanları için de olacak. Ee, hiçbir öngörü yok, plan yok, gelecek tasavvuru yok yani. Evet. Sadece kamu idaresinde toplumda da yok işte. Öyle i̇şte söyleyeyim. şeyde Deşin Mermer Ocaklarından bahsettin Antalya'dan. Büyük notcu çiftini evet. tekrar analım. Hı -hı. Ee, evet. Hakikaten Söyleyecektim biz... Söyleyecektim programın sonunda. Aynen. Hı -hı. Biz, Hı -hı. biz iki hafta önce hadise olduğunda gündeme getirmiştik ama şimdi ortaya da çıktı tam olarak. yani Tam da bu taş ocağı ve mermerlerle evet. mücadele eden bir çiftliler ve başlarına böyle korkunç bir şey geldi. yani Bir yandan da bu rant meselesi maalesef bu tarz şeylere Cinayetlere de... Cinayetlere kadar vardı var, artık var, konu. Vardı. vardı. Evet. Çok haklısınız. Başka evet. bir eşik aşıldı. Yani Başka eşik ben, aşıldı. Evet, geçen dile getirdim sahipsin. yani. Evet, bir tabi evet. tabii yani şöyle bir durum da var. O da çok bizi çaresiz bırakır noktada ve düşünüyoruz ne yapılabilir diye. E, hukuk yoluyla da mücadele edilemiyor artık. Yani e, bakın burada Mermer ocakları için, HES'ler için açılmış e, pek çok dava var. Zeytincilikle ilgili yasa yönetmelik değişikliği yedi kez iptal edildi. Şimdi önümüze Kanuncu'ya geldi. Antalya'da Alakır'da yapılacak HES, vefalarca yürütmeyi durdurma kararı çıkarılmasına rağmen şu an devreye girmek üzere bitti. Proje bitti. Yani e, bir yandan şimdi peki bu nasıl olacak yani bu bu Evet bilmiyorum hani gerçekten çok, çok zor çok sert bir problem karşımızda duran maalesef problem. Maalesef öyle çok derya bir konu biz de işte elimizden geldiğince yazmaya, çizmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Şey Bu hafta ben, süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz Hı. bilgiler çok kıymetliydi. Gelecek programlarımızda yine ağırlamak isteriz. Bu Merhaba. hafta gıda mühendisi akademisyen Bülent Şıkla birlikteydik zeytincilik e, yasasını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür düşünürken... ederim. Çok selam ediyorum teknik ekipi. Çok, çok sağ, sağ olun. Çok mersin. Hoşçakalın. Zeytinciliği konuşurken tabii işte madencilik, mermer ocakları vesaire ve bütün bu e, değişikliklerin e, ne gibi yıkımlar getireceğine getirebileceğini de konuştuk. Evet. Artık haftaya, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.